Auz billahi innash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakebetul muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allah muftah bil hayr. Lachtin bil hayr. Ey Rabbimiz, bizleri sadece sana boyun eğen Dost doğru birer mümin kıl Soyumuzdan da ancak sana boyun eğecek Mümin bir topluluk çıkar İbadetlerimizi nerede Ve nasıl yapacağımızı bize öğret Günahlarımızı bağışla Zira sen çok bağışlayıcı Çok merhametlisin Ey yüce Rabbimiz, bize yüzümüzü güldürecek, gözümüzün aydınlığı olacak tertemiz eşler ve çocuklar bahşet. Ve bizi dürüst ve erdemliye yaşayan, çirkin davranışlardan sakınan kimseler için dünyada sana kul olma, iyilik ve güzellikleri yayma konusunda örnek ve öncü kıl ya Rabbim. Ey Rabbimiz, bize katından hayırlı ve tertemiz bir nesil bağışla. Şüphe yok ki sen bütün duaları işitensin. Ey Rabbimiz, bizi ve soyumuzdan gelen neslimizi namazı dosdoğru ve devamlı kılanlardan ile dualarımızı kabul eyle. Ey Yüce Rabbimiz! İnananları ve onlar gibi iyilik yapan ana babalarını, eşlerini ve çocuklarını kendilerine söz vermiş olduğun ebedi mutluluk ve esenlik diyarı olan adın cennetine yerleştir. Sen sonsuz kudret ve hikmet sahibisin. Allah'ım yaptığımız bu duaları dergahında ve duaların kabul etmiş olduğun Yerlerde ve alanlarda yapılan dualar içerisine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamına lel musselin ve selametuna lel müminine vel hazirine vel Rabbil alemin. Çok kıymetli kardeşlerim. Aile mektebi programımızın birbirinden önemli olan faydalı olan ve yararlı olan en önemli konusuna gelmiştik Geçtiğimiz derslerde Ve konumuz Kalplerimizin meyvesi çocuklarımızdı Geleceğimiz Geleceğimizin Adeta Yaşam tarzlarının kaderini Çizecek olan çocuklarımız Bu konu o kadar Önemli ki Gerek Kur'an-ı Kerim Gerekse Peygamber Efendimizin Hadisleri Olayın hassenin üzerinde çok sık durmuşlar tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'in Konumuz ile alakalı Yani çocuklarımız ile alakalı üzerine durmuş olduğu temel konuyu Biraz evvel Dualarla takdim etmeye çalıştım Bir anne ve baba olarak Ve çocuklarının Sorumluluğunu taşıyan herkes olarak Önce Kur'an'ın Konumuz ile alakalı ne dediğini Bir daha sizlere hatırlatmak istiyorum Kur'an-ı Kerim temiz, salih eş ve çocuklar verilmesi için Allah'a dua edilmesini ister. Alimran Suresi'nin 38. ayetinde. Meryem Suresi'nin 5. ve 6. ayetinde ve Furkan Suresi'nin 74. ayetinde. Yine Kur'an-ı Kerim verilen çocuklar için Allah'a teşekkür edilmesini ister. İbrahim Suresi'nin 39. ve Araf Suresi'nin 15. ayetleri konumuzla alakalı gerekli açıklamayı yapmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim çocukların namaz kılanlardan olması için Allah'a dua edilmesini ister. İbrahim Suresi'nin 40. ayeti konumuzu ortaya koymuştur. Yine Kur'an-ı Kerim çocuklara yumuşaklıkla hitap edilmesini, inanç, amel ve ahlak ile ilgili konuların güzellikle anlatılmasını ister. Lokman Suresi'nin 13. ve 19. arasındaki ayetlerle birlikte konu hep sıcak gündemimizde tutulmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim çocukların haya yani utanmaz sahipleri olması Ve evlerinden dışarı çıkarken Örtülerini Dış elbiselerini Giymelerini emreder Ahzab suresinin 59. ayeti Ve yine Kur'an-ı Kerim Çocuklar Sorumluluktur ve imtihan Vesilesidir Bu konu üzerinde her annenin Ve babanın durmasını Enfa suresinin 28. ayetini ortaya kur Çocuklar En büyük sorumluluktur Ve imtihan vesilesidir Rabbimiz Kur'an'ında Çocuklarımızla bağlantılı Bu emirleri Talimatları duaları bizlere Anlatırken sevgili peygamber Efendimizin çocuklarla Olan irtibatını Onlar hakkındaki Mübarek hadislerini sözlerini Sözlerini Sizler anlatmaktan geçemeyeceğim Çok dikkatimizi çeken Bir konudur bu Bakalım Bir devlet başkanı Bir başbakan Bir cemaat başkanı Bir vakıf başkanı Bir dernek başkanı Hatta bir mahalle muhtarımız Veya sorumluluğu üstlemiş olan Herhangi bir yetkili kişilerin Kendi döneminin çocuklarıyla alakalı irtibatını, diyaloğunu İletişimini hangi düzeyde Sürdürmüştür ve sürdürmektedir Onu peygamberimizin Güzel hadisleriyle Bir test yapmak istiyorum Günümüzdeki sorumlu insanların Çocuklarla beşeri Münasebetleri Acaba peygamberimizin çocuklarla Olan beşeri münasebetleriyle Eş değerde midir bir Yüzleştirelim yani peygamberimiz Ve çocuklar Ve günümüzün Sorumlu olan insanları ve çocuklar. Bakalım bu hususta sınıfta mı kalacağız? Sınıfımı geçeceğiz? Veyahut da büyük bir ödül mi alacağız peygamberimizden? Sevgili peygamberimiz her insanla iletişimini sürdürdüğü gibi çocuklarla da harika bir iletişim içerisine girmiştir. Mesela peygamber Efendimiz çocuklara hiç kızmazdı. Onların rahat etmelerini ister Ve onlara şahsiyet vermek için Durmadan çalışırdı Çocuklara şahsiyet Karakter kazandırmak için Efendimiz her türlü Planını projesini ortaya koydu Peygamber Efendimiz Çocuklarla şakalaşırdı Aslında her bir söz her bir hadis, bir konu başlığı. Peygamberimiz çocuklarla şakalaşırdı. Yani sokakta, caddede, alışveriş merkezinde toplu taşıtta gördüğüm bir çocukla diyalog, iletişime bakıyorum. Bir de şefaatini umduğumuz peygamberimizin çocuklarla münasebetine bakıyorum. Ve projeksiyonu kendime çevirdiğim zaman kendimi orada suçlu veya hatalı ilan ediyorum. Olmamalıydı böyle. Otobüste yanı başımda veya ayak ıdre bulunan bir çocuğuma karşı tebessümüm yok. Güleç yok. Onunla fiziki bir temasım yok ise. O zaman peygamber efendimizle olan benim diyalogum ne merkezde ne durumda onu masaya yatırmak istiyorum. Sevgili peygamberimiz çocukları kucağına alır ve onları severdi. Elbisesine çocuklar. Küçük abdesti yaptığında Hiç kızmazdı Hatta çocuklara kızanları da uyarır Ve sadece Elbiselerini yıkartırdı peygamberimiz Çocukların Küçük abdestini yapmış olduğu yeri Peygamberimiz su ile temizler Yıkar ama ne çocuğa kızardı Ne çocuklara kızanlara kızardı Düşünebiliyor musunuz Burada peygamberinde Çocuklar diyorum peygamberim yoksa Torunları haristiyasına bunu yapardı sene bunu yapardı ya, lokal bir iletişim yok burada. Allah Resulü bugün, bugün için diyorum iki milyar nüfusa yaklaşmış olan Müslüman ümmetinin çocuklarla münasebetini örnek olarak bize gösteriyor. Bir çocuk senin daha terziden yeni çıkmış olan, konfeksiyonlar almış olduğun bir takım elbisene küçük abdestini yapacak. Sen de ona hiç kızmayacaksın, tebessüm edeceksin. Onu utan, utandırmayacak bir şekilde orasını yıkayacaksın. Medeniyet. Hep aklıma böyle gelir. Medeniyet bu işte. İnsanlık bu. Gönlü zengin olarak yaşamak bu. Paylaşım ahlakı bu. Topluma örnek ve misal olmak isteyen insanların en başta gelen noktaran bir tanesi. Geleceğimiz ile ne kadar ilgileniyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde Geleceğin dünyasında Çocuklarımıza sevgi kimliğimizde Ne kadar kazandırabildik Geleceğimizin nesline Gülücüklerimizi Tebessümlerimizi Hem de kalp bağlantılı Muhabbetlerimizi Ne kadar taşıyabiliyoruz ki 30 sene sonra bu ülkeyi yönetenlerin Yüzleri gülsün Birbirlerini hakaret etmesinler Birbirlerini sevsinler biz bugün bu sevginin altyapısını, temelini oluşturma imkanına sahibiz. Hem kendi sulumuzdan gelen çocuklarımızı hem de din kardeşlerimizin çocuklarını ve tüm çocukları aynı kategoriye almak mükellefiyetin değil daha doğrusu. Yine Peygamber Efendimiz çocukların yanına geldiğinde mutlaka selam verirdi. Gelen peygamber selam veriyor. Herkes bu bir nevi kriterlerle, ölçülerle kendi kendisini tarsın ve ölçsün. Ömrümüzden geçen 24 saatin sabahtan başlayıp akşama kadarki bölümünde kaç tane 8 yaşında, 9 yaşında, hatta 5 yaşında, 13-14 yaşındaki çocuklara selam verdik veya verebildik. Bu erdemli kimliğimizi kullanabiliyor muyuz? Yoksa atıl olarak bizde mi duruyor Sevgili peygamberimiz Çocuklar arasında ayrım yapılmamasını Ve adaletle davranılmasını ederdi Kız ve erkek çocuklarımızın arasında Sıkıntıya sokacak Kardeşler arasındaki bir husumeti Hasetçiliği pompalayacak Her türlü sözlerden Tavırlardan uzak kalmamız gerekiyor Eşit muamele yapmak durumundayız Çocuklarımız arasında ayrımcılık yapmak Onlara yapacağımız en büyük kötülüktür Ve Efendimiz Çocuklara ezan okuturdu Sevgili peygamberimiz Çocuklara ezan okutuyor Ne kadar değer veriyor Ne kadar önem veriyor Bu yapmış olduğu uygulamalar Aslında o çocukların Karakterini oluşturuyor Şahsiyet kazandırıyor geleceğe hazırlıyor daha doğrusu. Geleceğin yaşayacak insanlık arasında bu numune örnek insanların altyapısını oluşturuyor. Basit gelebilir. Hafif gelebilir. Ama günümüz dünyasındaki yaşam yaşam tarzıyla Peygamber Efendimiz'in döneminin yaşam tarzını yan yeni getirip de değerlendirmeyelim. Önemli olan nokta Peygamberimizin burada neyi kastettiği? Hedefi neydi? Maksadı neydi? Çocuklarla diyalog Çocuklarla iletişim Günümüzde mekanik aletler Canlı varlıkların önüne geçmiş durumdadır Ruhumuzdan ruh Kalbimizden kalp Sevgimizden sevgi Saygımızdan saygı Muhabbetimizden muhabbet ağımız Çok azaldı Televizyona duyduğu ihtiyaç kadar Bugün çocuğumuz babasına ihtiyaç duymuyor İnternete duymuş olduğu ihtiyaç kadar Annesine ihtiyacı yok yani robot aletler hep öne çıktı. Teknolojik aletler öne çıktı. Halbuki o babalar çocuklarına adeta bir peygamber makamında. Anneler çocuklarına en güzel bir ve makamında bulunuyor. Dünyanın en fedakar insanlarına karşı dünya gelen çocukları iki varlıktan en az istifadeler noktaya kadar gelmiştir. Bunun muhasebesini Muhakemesini iyi yapmak Ve faturayı kime çıkaralım biz Önemli olan nokta bu Faturayı kime çıkaracağız Bu gidişatta Sevgili peygamber efendimiz Çocuklar için saf belirlemiş Yani kendisi Camide namaz kılıyor, Mescidde namaz kıldırıyor Kadınlar geliyor Erkekler geliyor ihtiyarlar geliyor Ama çocuklar onları da onurlandırmış Onlara da bir saf belirlemiş Son safta durmalarını tavsiye etmiştir Son safta durmaları Çocukların konumunu Statüsünü Allah Resulü belirtiyor ya Onlar ara kablosu gibi Lateşmi Ortada dolaşan insanlar gibi değil Senin yerin işte safların Şu arka kısmına diyor Ve çocuklarımıza vermiş olduğu önemi Değeri ortaya koyuyordu Ve peygamber efendimiz Gece ibadetlerine çocuklar da alıştırırdı. Yani gece hayat dediğimiz teheccüd, seher vakti dediğimiz Yüce Allah'ın Kur'an'da çok büyük yer ayırtmış olduğu seher vakitlerinde çocukları da nasiplendiriyor ve gece ibadetine onları kaldırıyordu. Bayram namazlarını alıştırıyordu sevgili peygambere bayram namazları ve böylece çocuklara camiyle olan dirsek temasını sürdürüyor. İnşallah ilerleyen derslerimizde 7 yaşını doldurmuş olan bir çocuğa babasının yapacağı sorumluluk kimliğindeki sosyal açılımları masaya yatırdığımız zaman bunları biraz daha genişletmeye çalışacağız. Sadece olayın önem arz etmiş olduğu noktasına dikkat çekmek istedim. Yani Allah Tabii Jesse çocuklar adına duruyor. Kur'an-ı Kerim adına duruyor. Peygamberimiz duruyor. Selam vermesinden tutunuz gece hayatına kadar hayatlarını dolduran bir bir peygamberin ümmeti bugün çocuklarımızla olan diyalogumuz, iletişim irtibatımızı ne noktada sürdürebiliyoruz? Bunu bir gözden geçirmek, kendi anneliğimizi, babalığımızı bir test yapmak için bu örnekleri vermeye çalıştım. Geçtiğimiz haftadaki vermiş olduğum dersler zaten çocuklarımıza yönelik ilk dersimizi paylaşmıştık. Bu dersimizin belki 9-10 ders olarak devam edeceğini etmiştim sizlere. Bugün bunun üçüncüsünü birlikte icra etmeye çalışıyoruz. Sevgili dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, sizlere çocuklar ile alakalı çözüm Veyahut da problem veya mesele olarak görmüş olduğunuz konularda takip edeceğimiz bir konuyu hatırlatıyor. Hemen dersime başlıyorum. Hatırlarsanız Peygamberimiz vefatından evvel bir söz söylüyordu. Size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız ebediyen sapıtmazsınız. Kurtulursunuz. Kurtulsa erersiniz Nedir bu? Kur'an ve sünnet Aile mektebi Tüm alıntılarını iktibaslarını, Teneffüs etmiş olduğu hava gibi enerjisini Her şeyini Allah ve peygamberden Kitap ve sünnetten alarak Bu programı ülke halkına Bir nevi ikram ediyor Geçtiğimiz derse söylemiş olduğum gibi Doğudan batıdan Güneyden Kuzeyden çıkan çok kitapları gerek tercüme olarak gerek telif olarak çok kitaplar okudum. Her birinin kendine has bir mesajı ve bir güzelliği vardır. Ama sizlere Kur'an'ın sayfalarına dolaşırcasına, sevgili Peygamberimizin hadisleri arasında dolaşırcasına dolaşıp, günümüzün 2011 yılının nesline en faydalı, en yararlı, en önemli olan, Nelerdir bunu takdim etmeye çalışıyorum. Bunu derken diğer bilgileri diskalifiye yapmak, kenar etmek diyerek hiçbir düşüncem de yoktur. Bunun için ağzımızdan çıkan her sözün arkasındayız. Bize gelecek nereden çıkarttığını bu görüşü, fikri, kuralı derseniz hemen de cevap vermek hakkına haiz olduğuma inanıyorum. Demek ki kitap ve sünnet tüm problemlerimizi çözmeye yeter var bile. Nisa suresinin 59. ayeti ise Müminlerin kendi aralarında muhtemel olarak çıkabilecek arzaları, problemleri, meseleleri olursa Hemen bunu kitap ve sünnete götürsünler. Allah ve peygambere taşısınlar. Bunu yapmak için Cenab-ı iki şey istiyor. Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa yaparsın bunu. Problemini ve meselesini Allah'a ve peygambere kitap ve sünnete taşımak için bir insanın iki şeye inanması gerekiyor. Allah ve ahiret. Bu iki şeye inanç yoksa zayıfsa meselelerimizi götüremeyiz. Bu da çok önemli bir konu. Üçüncü bir konu var ki bu programımızın can damarını teşkil eden Kur'an'da ismi geçen 25 peygamber olsun. Bilemediğin peygamberler olsun. Her gelen peygamberin üç temel bir tavrını görüyoruz Bir Gönderilen peygamber Gönderildiği topluma mesajını anlatır Mesajı bitince Toplumda ya kabul eden olur Veya reddeden olur Katılmıyorum Diyenler de olur da diyenler olabilir O katılmıyorum diyenler Reddedenler İsyan denere karşı peygamber Üçüncü vazifesini devreye kur Nedir o hangi bir metotla hangi bir usulle onları tekrar ıslah edebilirim. Ebu Leheb'in dışında Peygamber Efendimiz'in bu çerçevede irtibatını kestiği tek bir kişi gösteremezsiniz. Şimdi siz de bir dernek başkanısınız mısınız? Veya bir cemaat başkanısınız. Veya bir toplumu yönetiyorsunuz. Topluma haline yönelik geleceğe yönelik projesini Meselesini, mesajını verdin. Birinci vazife bu. İki, bu verdiğin mesajlar, talimatlar, direktifler, vazifeler, görevler karşınızdaki insanlara karşı ya evet çıkacak veya hayır çıkacak. Hayır dediği zaman, kabul etmiyorum dediği zaman veya sen reddettiği zaman ne yapacaksın? Çekip gidecek misin? Yoksa acaba hangi bir metotla, hangi bir usulle beni reddeden, düşüncemi çağ dışı ilan eden bu insanlara nasıl bir usul ortaya koyarak tekrar kazanabiliriz İster bu senin oğlun olsun, kızın olsun, ister yönetimin altı tutmuş olduğun insanın hiç fark etmez. Biz üçüncü bölümde kaybediyoruz. Konuşuyoruz, söylüyoruz, uyarıyoruz, ikaz ediyoruz ve Yapmadığı zaman ya dövüyoruz ya kızıyoruz. Ya küsüyoruz. İşte bu hatadan öncelikle uzaklaşmak mecbiyetindeyiz. Bu çocuklarımız olabilir. Çocuğuna söyledin. yasını yaptın. İkazını yaptın. Uyarını yaptın. Ama çocuğun kabul etmedi. Reddetti. Karşı geldi üstelik. Üçüncü vazife neydi? Acaba bunun reddini nasıl itaata dönüştürebilirim? Sabır, tahammül, plan, proje, usul, metot Bunlar bir de yok. alışla gelen nedir? Küsmektir. Mesafe koymaktır. Dayak atmaktır. Olayı kapatırız. Doktor konusu. Şimdi hiçbir peygamber böyle yapmamıştır. Hiçbir peygamber Vermiş olduğu mesajın arkasında durmuş. Reddedenlere karşı Acaba onları tekrar nasıl ıslah ederim diyerek Sürekli mücadele sürdürmüşlerdir. Ben bu makro planda Beynelimler ölçülere uygun olan Bu kriteri bu ölçüyün ben aile hayatına taşımak istiyorum işte. 80-90 metrekarelik evimizde üç çocuğumuza karşı bir annenin, bir babanın, onların olumsuz tavırlarına karşı, olumsuz sözlerine karşı acaba nasıl bir metot geliştirebilirim? Konuşmamın dozajını nasıl ayarlayabilirim? İnanır mısınız? Bir çocuğunuzun fizik fiziki yönden bir hastalığına karşı gösterdiğiniz heyecan, çocuğunuzun mesaj verip de reddetmiş olduğu tavrına karşı o heyecandan daha üst seviyede olmuyorsa, ben üzülürüm bu konuya. Kıymetli kardeşlerim, şunu kabul edin ki, dünya bağlantılı her türlü musibet, bela ne olursa olsun doğal afetmiş, seldir, ...depremdir, dükkan yandı... ...evine hırsız girdi... ...trafik kazası geçirdin... ...hanımın öldü, oğlunun kolu kırıldı... ...hepsi, ne var ne yok hepsine karşı... ...Kur'an-ı Kerim sana görev vermiş... ...tavrın ne? Biz ondan geldik, ona döneceğiz... İnna lillah... ...ve inna aleyhi raciun... ...yani dünya bağlantılı... ...dünyada yaşamış olduğumuz dönemdeki... ...devirdeki, başımıza gelen... ...ne kadar musibetler, belalar varsa... İster babamız ölsün ister evimiz yansın, ister dükkanımıza hırsız girsin, sıfırlanalım her türlü. Akla hayale gelmeyen belaya, musibete maruz kaldık mı? Bunun çözümü bu. İnna lillah ve inna ileyhi racun. Biz onun içiniz ve ona döneceğiz. Bir de ahiret var ama. Ahiret bağlantılı bir musibet ve bir bela olursa Buna inna lillah ve inna aleyhi denmez. Ya? Bundan Allah'a sığınılır. Peygamberimiz dünya bağlantılı musibetlerden dolayı inna lillah ve inna aleyhi demiş. Uhrevi bağlantılı musibetlerden dolayı Allah'a sığınmıştır. Sadece bir örnek vereyim. Buzlu havada servisten inen çocuğunuz ayağa kaydı, kolu kırıldı. Sen de duydun. Elbette üzüleceksin Ambulans geldi hastaneye gittin İnna lillah ve inna aleyhi raci. Rabbimin haberi izn olmadan olur mu bu iş Dedin olayı kapattım Ama Namaz kılma çağına gelen bir çocuğunun Bir vakit namazının ihmali ve ihlali Dünya bağlantılı musibet mi Yoksa Ahiret bağlantılı mi? Düşündünüz mü bu ahiret bağlantılı musibetten dolayı böyle düşünmekten Allah'a sığınırım diyorsunuz. Böyle olay yaşamaktan Allah'a sığınırım diyorsunuz. İşte bizim işte kavşaktaki ne yazık ki ayrıldığı nokta burasıdır. Hep dünya yatırımı, hep dünya bağlantılı hayat bizi ebedi alemden mesafe olarak biraz uzaklaştırmıştır. Kur'an-ı Kerim'in en çok üzüne durmuş olduğu ölüm, cennet, cehennem konularını Bugün en az Konuşan bir toplum olduk Hatta ve hatta Bugün beni dinleyen çok kardeşlerimden Yani senin 13 yaşındaki 12 yaşındaki bir çocukla alakalı Ölümden Kazadan bahsetmen ne kadar doğaldır Ne kadar doğrudur yani Senin petekocik Bilgin bu kadar mı yani Çocuğumuzu ölümle mi korkutuyorsunuz Dedim ya Kitap ve sünnet bağlantılı olursa Mesaj bu olur ama sen Hristiyan kültürüne dayanan bir kitap okursan hayatı toz görürsün. Çocuk için ye, iç, gel, dolaş, daha çocuk bunu yaşa dersin. Böyle bir çocuk ve böyle bir çocuk annesini peygamber terazine tartmak çok zor. Tarsan dahi ibretini gördüğün zaman neredeyse sekteyle kendini helak etmiş olursun. Ahiret hayatımız bizim güncel hayatımızı yönlendirme özelliğine sahiptir. Ahiret hayatımızdaki inanç, güncel hayatımızı düzen ve intizama kor. Düzgün, planlı, poranlı bir hayat yaşamak istiyorsan bu dünyada, ahiret hayatına olan inancını gözden geçir. İşte bizim sorumlu olan her kardeşimizin takip edeceği usulün, bu şekilde devreye koymak ihtiyacınız etmiş olduk Şimdi dersime başlıyorum. Son 10-15 dakikalık zaman diliminde devam edeceğim bu dersimi çocuklar bağlantılı olan bölümlerine tekrar dönüş yapıyorum. Değerli kardeşlerim, evrim teorisi vardır biliyorsunuz. Darwin'in nazariyesi olarak evrim teorisi işte hayvanlaş, insanlar hayvanlaş, hayvanlaşım vesaire biz o konulara hiç girmek istemiyorum. Sadece evrim demek evrim Yavaş yavaş meydana gelen bir değişmedir Yavaş yavaş meydana gelen bir gelişmeye evrim denir İnsan olarak yaratılışımızda iki evrim vardır İnsan olarak bizim yaratılışımızda iki tane evrim vardır Birincisi ilk insan İlk insan topraktan yaratılmıştır Ve bu topraktan yaratılan insanda Kur'an-ı Kerim onlara yedi tane merhale Yedi tane aşama ortaya koymuş. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. İlk insanın topraktan yaratılmasında toprak safası var. Çamur safası var. Yapışkan çamur safası var. Havada kurumuş çamur safası söz konusu. Şekillenmiş balçık, ateşte pişmiş çamur safası ve ilahi ruhun üflenmesiyle insan canlanıyor ortaya çıkmış oluyor. Bu bir dönemdi. Ama şu anda insanın yaratılışı bir ilk insan yaratılış gibi olmuyor. İnsan topraktan yaratıldı ama topraktan yaratılmış olan insanın yaratılış evrimini, kademelerini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş, açıklamış oldu. Toprak var. Ve toprak belli aşamalardan geliyor, geliyor. Allah şekerden ruhunu üflüyor. insan canlanıyor, ayağa kalkıyor. Şimdi bu ya şimdi, şimdi bir insan yaratılışında iki özellik vardır. Bir erkeğin spermi, iki kadının yumurtası. İşte bu sperminle yumurtanın döllenmesiyle oluşmaktadır insan yaratılışı bugün. Yani toprak safhası bitmiş. Geriye ilgili safha devreye girmiştir. Spermin ve Yumurta bitkisel ve hayvansal Gıdalarla irtibatlıdır Toprak bağlantılı tüm yiyeceklerimizin Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ne diyor <gülüyor> Hem yemiş olduğun şey Temiz olsun hem de helal olsun Bak koruyu Kur'an nereden başlatıyor Bir annenin ve bir babanın Toprak bağlantılı Gerek bitkisel Gerek hayvansal gıdalarla bağlantılılık olmuş olduğu konuda Halalen tayyibe Ağzından giren lokma Bir temiz olacak bir de helal olacak Çünkü vücuduna oluşan her şey Yemiş olduğun ve içmiş olduğun şeyle orantılıdır Dünya gelecek çocuğun Ana karnındaki Karnındaki dokuz aylık dönemi Bu temel Gerçek üzerine bina edilmektedir Şimdi ecdadımıza baktığımız zaman Bundan ...bir asır evvelki insanına bakıyorsunuz. O insanlar... ...ineklerini... ...yayılım yerine götürürken... ...eğer komşunun... ...bahçesine, yoncasına, ekinine... ...girmiş olur ise... ...oradan bir tutam ot yemiş olsaydı... ...o ineğin sahibi... ...o ineğin sütünü... ...bir hafta sağar... ...fakirlere dağıtırdı. Benim... sağmış olduğum inek... Komşumun bahçesine girdi, yoncasına girdi, ekinine girdi. Bir tutam ot yedi. Ondan oluşan bu hakkı olmayan ottan oluşan sütü ben ne kendime ne aileme, ne babama, ne anneme yedirmem ya. fakir fukaraya dağıtacağım diyorlardı. Dağıtırlardı. Bir tek. İnanıyor musunuz? Ziraatlık dönemine başlayın. Toprak dönemine bak bakıyorsunuz. Bir tarlada İş yapan insanımız, öbür tarlaya gitmek istediğinde, öbür tarladan tekrar kendi tarlasına gelirken, iki tarlanın ortasında bir tump vardı, yani sınır vardı. Bu sınırda dururdu. Ayağının altına bulaşmış olan komşunun tarlasındaki toprakları komşusuna silkerdi. Ayakkabının altını çarığını tertemiz yapar, kendi tarlasına öyle girerdi. Anlıyor musunuz? Niçin? Çünkü komşumun Tarlasına ait olan toprak Benim tarlamın toprağına Karışmasın diyorlardı Şimdi buna ütopik geliyor günümüz insanına Bunlar helal lokma için Boğazlarının Helal lokma girmesi için Hayatlarını böyle ortaya koymuşlar Böyle ortaya koyduklarından Dolayı da Haksız bir tutam Ot yiyen bir hayvanın Sütünü dahi Kendilerini yasaklamışlardı. Resulullah Efendimizin yani yüz liraya bir giysi alacaksın, entar alacaksın, elbise alacaksın. Bunun doksan lirası haram para olacak. On lirasına haram bulaşmış olacak ve sen o elbise içerisinde namaz kalacaksın. Öyle mi diyor? Allah o namazını kabul etmez. Farzı sadece sakıt oluyor. Hepsi bu kadardır. Bu kazanç. Öyle bir şeydir ki değerli kardeşlerim bir insan ilim öğrenmek için mücadele ederken öldüğünde şehit olduğu gibi bir insan da ticaret yaparak helal kazanmanın mücadelesini verirken ölürse şehittir. Hükmen şehittir. Bu kadar önemli. Alimin ilim öğrenmesi tüccarın helal kazanç mücadelesi içinde bulunması nedir? Üzerine bir borçtur. Siz bir kurumda çalışıyorsunuz. Maaş alıyorsunuz. Ücret alıyorsunuz. Bu ücretinizin bu ücretinizin iki özelliği vardır. Ben bunu burada söyleyeceğim ve örnek vereceğim. Mesela şu cebimden çıkartmış olduğum 200 liradır. Miktarı 200 lira. Bunun bir miktarı var, bir de reel gücü vardır. Eğer siz bu parayı hak ederek alırsanız Allah bu paranıza bereket veriyor. 200 liralık paranızla 500 liralık iş yaptırır Rabbim size. Yok, eğer bu paranın hakkını vermiyorsanız 200 liranızın için 50 lira iş yapamaz. Ömür bereketlenmezse buna benzer. Bakımdan husus yani insanın topraktan yaratılmış olduğu dönemle insanın kendi vücudundan oluşmuş olan bir takım elementlerle oluşmuş olan insanın farkın ortaya koymaktaki temel faktör şu ağzımızdan giren lokmalar, sular tertimiz olsun, helal olsun. Yani umun belva diyerek efendim getir öyle bir temiz hayatı, olaylar karıştı, ticaret karıştı, enflasyon bir taraftan, artık ticaret değişti, efendim şunlar bunlar değişti gibi bir takım yaşamış olduğumuz dünyanın bir takım Çağdaş olumsuzluklarına sığınarak ağzımızdan giren lokmaların helal mıdır haram mıdır ölçüsünü kaybedemeyiz. Helal lokma insanın midesine karnına girmediği müddetçe ne ibadetinin lezzetini alabilir ne duanın kabul edilmesini bekleyebilir. Bakımdan çocuklarımızın neslimizin tertemiz olmasını istiyorsak ki Kur'an böyle hissettiriyor bizden. İlk adımız bu olsun. Mutfağımıza, evimize şüpheli haram lokma koymayalım. Her sabah beyni, kocasını, işine, ofisine, çalışma karargahına gönderen hanımlar da ara ara espri yaparcasına lütfen ben günde bir öğünde yemek yiyebilirim. Ancak benim şu eşimden lütfen haram lokma getirme Allah aşkına. Geceyim bir kiyim, çorap dahi Haram parayla buluşmasın Lütfen Allah için Sen bunu Allah için söylersin Ahiret inancından kaynaklanan Bir tedirginlikle söylersin Rabbim ağzından çıkan bu sözü Beynin iç dünyasına Hücresine varıncaya kadar Tersini yaratır Ve senin bu sefer kocan Hem kendisi için hem devi için Helal olan Ve helallaşmış olan Tüm nimetlerle ikramlar dönmeye başlayacaktır Olayın Can alıcı noktasını burada kapatmak istiyorum. Çünkü bundan sonra devam edeceğim konular bölüm bölüm çocuklarla alakalı anne babaların yapacağı temel vazifeler olacağından dolayı önem arz etmiş olan bu konuyu bir daha tekrarladım. Altın çizerek söylüyorum. Abdestin şartı şu. Namazın şartı bu. Haccın şartı bu. Peki Sofi'ye koymuş olduğumuz çorbanın, lokmanın, tatlının şartı nedir? Halalen tayyib et diyor. İki tane şart vardır diyor Allahu Teala Bir helal olsun iki temiz olsun Bu Helal ve temiz lokmalarla Beslemiş olan vücudu Allah Ateşine haram kılıyor Bu duygularla sevgilerimi Saygılarımı sunuyorum Neslimizi daha dünyaya gelmeden Kirletmeden Haram lokmalarla Haram yiyeceklerle Haram giyeceklerle Onu taşımadan pırıl pırıl yüzüne gönderme Lütuf ikram olarak Yüce Allah'ın bir emaneti olduğu inancıyla hepinizi baş başa bırakıyor. Allah'ın selam, bereket ve rahmetinin üzerinizden kalkmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepine teşekkür ediyorum.